inkar ettikleri zaman bu insanlar nedir? Kafirdir. Neden? Çünkü mutlak lafzını biz hepimiz burada ne yapıyoruz? Biliyoruz. Mutlak lafzından kastımız ne? Külli olarak bütünüyle Resul'ü hak dışı Ne yapmak? Bırakmak. Yani Resul'e iman diye bir şey yok. Böyle bir insan biliyor musunuz? Ya milyarda milyonda birdir zaten. O yüzden tamam mı? Tekfir bile etsen kendisini İslam'a nispet eden insanların binde sıfır nokta biri bile etmiyor bu insanlar. Doğru değil mi? Ha, o yüzden burada zaten ismin tekfirciliği diye bir şey kalmıyor. Dikkat edin cehalet özürdür değildir demiyorum. Ha. Cehalet diye bir şey yok bu konuda. Şükür inanmıyorum diyor abi. Cehalet diye bir şey yok. Cehaletin dahli yok bu mevzuya. Bu mevzuda tamam. Ve diyorum ki muayyen olarak tekfir edilir. Hükmen değil. Muayyen olarak bir şahıs bildik sünneti tamamıyla külli olarak hikmetiyor. Sen kafirsin deriz direkt. Nasıl bir Yahudi Hristiyanı hücceti ikame etmeden tekfir edersin. Mutlak olarak da sünnetin hüccetini inkar ederken direkt tekfir edersin. Sonra şehadet getirse İslam'ını kabul edersin. Böyle bir insanda dedim ki milyonda 0.1 bile belki yoktur. O kadar. 70 milyon içinde kimi örnek verebilirsiniz? Mutlak olarak Resul'ün inkar inkardı. Var belli bir kişi zaten o da kafirdir. Evet. Şimdi buraya kadar amelin imandan olduğu delilleriyle ve selefin sözleriyle birlikte belirttik kardeşler. Ancak biz ne demiştik? Dikkat edin. El eşya'u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 Bunların getirdiği bazı şüpheleri amel imandan değildir şeklindeki bazı şüphelerini ne yapalım? Ele alalım, onları reddiye verelim. Hem bu yönlü bize yarar hem de ne yönlü bize yarar arkadaşlar? Biz kendi akidemizi ilmen fukh ettik. Ama zıttıyla anladığımız zaman fıkıh üstüne fıkır katmış oluruz arkadaşlar. Bu basiretten yola çıkarak inşallah getirilen bir iki şüpheye değineceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi Ebu Hanife ve Hammed bin Ebü Süleyman'dan bahsetmiştik. Ameli imandan çıkaran değil mi? Biz bunlara çok saldırmıyoruz. Neden? Diyoruz ki bunların görüşleri bidattır. Tamam. Sözleri bidattır. Akileleri bu konuda bidattır. Ama bunlar ehli i sünnetten çıkmıştır değil mi? Bunlara böyle saldırılar, reddiyeler, kitaplar böyle bir şey var mı ehl sünnette? Yok ha birkaç tane alim çıkmıştır. O da önemli değil. Ama genel olarak ehl sünnette var mı böyle bir şey? Genel olarak yoktur. Peki arkadaşlar. Mu'tezile bir hata ediyor, işte Allah'ın şu sıfatını inkar ediyor. Selef başlıyor saldırmaya, darma duman ediyor ortalığı. Biz bir görüyoruz bir bidatçı, değil mi? Darma duman ediyoruz. Neden arkadaşlar? Bakın arkadaşlar, diyelim ki şu mikrofona ulaşacağız. Bizle ehli sünnet mikrofona ulaşacağız. Bir yol izliyoruz. Diyelim ki ehli sünnet mikrofona ulaşmayı başardı. Mutezile de mikrofona ulaşmayı başardı. Ama bir tane de ehli sünnet var, tek başına bir fert. O da mikrofona uğraşmayı başaramadı. Ama mikrofona ulaşamamak bir hata, dinen bir hata olarak kabul edelim, tamam Bakın. Burada ehli sünnet zaten mikrofona ulaştığı için ehli sünnette burada tertemiz, doğru mu? Mutezile ulaştı. Biz onu ne yapıyoruz?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 o izlediği yol batılı olduğu için yerilir o insan. Usul farklı. Menheç farklı. Şimdi ana babaya iyilik etmek. Biz hadis inkarcılarıyla ile aynı düşünüyor muyuz iyilik etmek gerekir? Evet aynı düşünüyorum. Ana babaya iyilik etmek gerekir. Ama neden? Onlar bunu kabul etseler bile yeriliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Kur'an'da olmazsa ana babaya iyilik etmek. Sünnette olsa ölçü değil ya sünnet onun için. O yüzden o mevzude övülmüyorlar.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 O yüzden ehl sünnet diyorlar ki biz bunlarla sıfatları kabul etmede aynıyız ama farklı menheçlerle kabul ettiğimiz için yine eşareler burada ne olmuştur? Bu bapta yerilmiştir. Bu aradaki farkı anladık mı? O yüzden şimdi biz Ebu Hanife'nin ve onun ashabının getirdiği bazı şüpheleri getireceğiz. Yani bunlar demek ki nefsi aklı öne almışlar, nefsi öne almışlar da. Ameli imandan çıkarmışlar değil. Hakikaten samimi bir ve Kur'an'dan sünnetten zahiren bakıldığında güçlü gibi görünen deliller sunmuşlardır. O yüzden biz bunları yermiyoruz. O yüzden ehl-i sünnet rahmet okumuştur. Demiştir ki Allah murce, Allah onları kahretsin diyenler, helak etsin diyenler olmuştur alimlerden. Ameli imandan çıkarıyorlar. Ama Ebu Hanife için rahim Allah ameli imandan çıkarmıştır derler. Anladık mı farkı kardeşler? Mesela sosyal yaşantımızdan...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 Ama bunun gayretinden dolayı ne eder? Hata etsin tamam sen ama Allah seni bağışlasın evladım. Allah senden razı olsun der. Doğru mu? Anladık mı usulü? Arasındaki fark mı? O yüzden ehl sünnette bu türlü cüzlerde hata yapan herkesi biz ne yaparız? Rahmetle anarız. Burayı anladık kardeşler. Şimdi bunların getirdiği birkaç şüpheyi ele alalım. Değinelim. Eve diye verelim. Mesela getirdikleri meşhur şüphelerden bir iki, üç tane meşhur şüphelerini sayalım yeter. Çok uzatmayalım uzar ders. Birinci şüphe, kardeşler bakın bu tahtayla işimiz olacak bu derste baya. Diyorlar ki, Allah Azze ve Celle Kur'an'da birçok yerde amel ile imanın arasını ayırmıştır. Ayrı ayrı zikretmiştir, bu da ayrı ayrı olduklarını gösterir. Mesela ne ayeti gibi? İnnellezine amenu ve amilus salihâd kânet lehum cennâtul firdevsin uzûle. İzman edip ve salih amel işleyenlere gelince onlar için konak olarak firdevs cennetleri vardır.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 Ayrı ayrı şeyler. Neden? Araya ve bağlaç. Ama bunun ilmi şeyi diyoruz ki atıf. Atıf. Atıf diyoruz. Yani e, susama, bisküvi susama ne yapmak? Atfetmek. etmek. Buna diyorlar ki atıf. Atıf. Mugayere. Mugayere. Yani ayrılık gerektirir diyorlar. Atıf, mugayere. Aynı susam ve bisküvi. Ama desem ki susamlı bisküvi bu nedir? İç içe bir hale gelmiş demektir. Tamam. Mesela diyorsun ki cae geldi Ahmet ve Zeynep bu. Ahmet ve Zeynep geldi. Ahmet ayrı bir kişi, Zeynep ayrı bir kişi. Ça Ahmet ve veya erkek olsun fark etmez. Ali Ali ayrı, Ali ayrı birisi, Ali ayrı birisi Ahmet ayrı birisi. Arada ne var e? Ve. Bu Arapçadaki Vav aynı bu Türkçe'deki V'nin karşılığı olarak. O yüzden diyorlar ki işte ve bağlaçıyla bir şeyin bir şeyden ayrılması külli manada tamamıyla bir neyi gösterir? Ayrılığı. O zaman buna diyorlar ki el vavu veya pardon el atfu yedullu alel muğayere. Atf muğayereye, ayrılığa delalet eder, işaret eder diyorlar. Kardeşler şimdi burayı tabi ilmi yönüyle alalım. Bakın. Dik biraz ilmi ağır gelebilir size ama dikkat edildiğinde Allah'ın izniyle Türk yani hiç Arapça da bilmeseniz en azından meselenin mantığını anlayabilirsiniz. Allah için buraya özellikle dikkat edin. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar bakın Kur'an'da ve fasih kelamda yani Arap'ın kelamında fasih kelamda atıf var ya şu bağlaç <gülüyor> şu bağlaç diyoruz atıf diyoruz arkadaşlar dört mertebe üzerinde gelmiştir. Dört mertebe üzerine gelir. Bu atıf. Dört hali vardır atıfın. Mesela bakın bu dört hale sıkılmadan tek tek cevap vereceğiz. Sonra onların şüphelerini ele alıp bu dört mertebe üzerinden yola çıkarak red diye vereceğiz. Bakın arkadaşlar birincisi el maatuf ile el maatuf aleyh. yani mütebavin ayrı ayrı şeyler olması tamamiyle ayrılık ifade etmesi anlamına gelir. Aynı az önce bunların söylediği gibi ve, ve var ya bazen tamamiyle ayrılığı ifade eder, bazen tamamiyle ne ayrılığı ifade? V'den sonrasıyla V'den öncesi birbirinden tamamiyle nedir? Ayrıdır. Mesela ne gibi? Diyor ki bakın, inna Rabbi kumul Allahu lizi kalaqa semaawati ve O Allah ki sizin rabbiniz şüphesiz rabbiniz gökleri ve yaratan gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Gökleri ve yeri. Araya ne girdi gökler arasına? V girdi. O zaman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 ve resulühe. Bakın hep araya geldi. Kim Allah'a? Allah'a. ve meleklerini. Ve değil mi? Kitaplarını. Böyle devam ediyor. Ne oldu arkadaşlar? Hep araya ve girdi. Bazen işte Kur'an'da ve Sühe'ye sünnette böyle araya ve girer ama ve'nin öncesiyle sonrası arasında ayrılmaz bir ne vardır. İlişki vardır. Birbirini gerektiren zorunlu bir ilişki vardır. Yani ne demek? Şimdi her kim Allah'a küfretmişse Allah'tan sonra ve geliyor sonra melekler. Meleklerine de küfretmiş midir? Etmiştir. Her kim Allah'ı inkar ederse hepsini inkar etmiş midir? Çünkü haber veren kim meleklerden kitaplardan? Allah. Aralarında ne var? Ayrılmaz bir ilişki var. Telazum var. Çünkü melekler kitabı Resullere ulaştırmıştır. Resuller de Allah'tan bahsetmiştir. Allah'a inkar hepsini i̇nkar. inkar etmek olur. O zaman ikinci kısımda neymiş? Telavzum olması. Birinci kısım neydi? Tamamiyle ayrı. ayrı olması. Tamam. Bir de üçüncü olarak en yakuna min bab'i atf'i şey'i aleyhi. Bir şeyin bazısının yani parçasının kendisine atfı. Düşünün ki bir şey var, cüzlerden, parçalardan oluşuyor.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 Buna rağmen şimdi ayrı dedi diye orta namazın bu namazlardan demeyeceğim. Allah namazlara deseydi ikinci girmiyor muydu zaten? Evet. Ha, o yüzden kaydedir. Kadyu <gülüyor> tafu şey'i ale şey'i li ehmiyeti. Bazen bir şey bir şeye atf olur neden? Ehemmiyetinden dolayı. Anladık mı kardeşte? Bazen bir şey bir şeye atf olur neden? Ehemmiyetinden dolayı. Bakın Allah Kur'an'da bir örnek daha verelim bu misale. Allah Kur'an'da diyor ki: "Ve iz ahazna minen nebiyyin mısakhum" Evet, ve minke ve min Nuh ve İbrahim ve Musa ve İsa ibn Meryem. Ne diyor? Hani biz nebiilerden söz almıştık. Nebilere kim giriyor? Bütün hepsi. Ve senden. Ve. Ve Nuh'tan. Ve İbrahim'den. Ve Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Şimdi Meryem oğlu İsa nebiilerden değil mi? İbrahim, Nuh Hepsi nebilerden ama ayırdı. Şimdi ayırdı diye nebilerden saymayacak mıyız? Demek ki bazen ve vevvav girdiğinde tamamiyle bir ayrılığı gerektirmiyormuş. Anladık? Yine bak aynı kaydı getir. Kadio otafuş şey ale şey ile ehemmiyeti. Bazen bir şey bir şey neden dolayı at bulunur ehemmiyetinden. Buradaki ehemmiyet nedir bu resullerin? Ululazım kaç tane? Beş tane. Muhammed aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Nuh aleyhisselam. Adem, e, e, Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam. Bunlara ulul azın demişlerdir. Çünkü bunlar Kur'an'da iki yerde bir arada zikrediliyor bu 5. Değil mi? Ehl-i sünnetin icmasına göre en, en e, hayırlısı kimdir? En hayırlı Muhammed Aleyhisselam'dır, değil mi? Sonra İbrahim Aleyhisselam gelir. Bunda icma var. İcma var. Diğer üçünden yani Musa, İsa ve Nuh hangisi faziletli? Bunda ihtilaf var. Tamam. Burayı anladık mı arkadaşlar? Bakın bir örnek daha verin bu misalle alakalı. Bu çok güzel bir örnektir. O yüzden burada fazlalaştırdım örneği. Men kâne aduven lillâhi ve melaiketihi ve rusulihi ve cibrîle ve mîkâle fe innallâhe aduvun lil kâfirin. Diyor ki her kim Allah'a ve meleklerine küfrederse ne olur? E, düşmanlık ederse Allah da kafirlerin nedir Düşmanıdır. Meleklerin içine ne girdi? Cibril girdi mi? Mikail girdi mi? Ama Allah öyle demiyor. Ne diyor? Her kim Allah'a, meleklerine ve Resullerine ve Cibril'e ve Mikail'e. Cibril'e ve Mikail e. Cibril e Mikael meleklerden değil mi? Hayır. Şimdi ayrı zikretti diye ayrı mı diyeceğiz? Hayır. O yüzden arkadaşlar demek ki bazen bir, bir şey bir şey atfoluyormuş tamamıyla aralarında bir ayrılık olduğundan değil. Ehemmiyetinden dolayı vesaire. Bir dördüncü kısım daha var arkadaşlar. Bazen bir şey bir şeye atf olur. Neden? En yekûne min bâbi atfı şey'i aleş şey'i ihtilafı sıfeteyn Niteliklerindeki yani vasıflarındaki farklılık sebebiyle birbirine atf olması var. Yani aynı şey bahsedilen kişi aynı mesela ama e, nitelikleri farklı. O kişi farklı nitelikleriyle beraber aynı cümlede üç dört kere zikrediliyor aynı kişi. Çok ilginç değil mi? Aynı kişi araya ve girerek zikrediliyor ama sır nitelikleri farklı. Her ve'de sonrasında özel bir niteliğinden bahsediyor. Bakın diyor ki: "Sebbihisme rabbike l'aala." Yüce Rabbini ne yap? Tesbih et. "Ellezî O ki ne yaptı? Yaratıp düzene koydu. Sonra "ve'llezî ve geldi. Kaddera fehada." Ne yaptı? Takdir etti ve yol gösterdi. "Ve'llezî" O ki "ahracal mer'a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 olmaz bu dördünden birisi ihtimalli doğru mu değil mi onların iman edip salih amel işleyenler bu dördünden birisine giriyor doğru mu ha o zaman dördünden birisine giriyorsa arkadaşlar harici bir delil arayacağız değil mi ihtimalli ya diğer delilleri de bakıyoruz Allah namazı iman diyor vesaire vesaire o zaman demek ki burada dört tane ayrım varken bir tanesini ne yapıyoruz alamıyoruz demek ki vav illa tamamiyle bir farklılığı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 Doğru mu? Peki arkadaşlar dördüncüsü deney Bizim de mürciyenin de icma ettiğine göre dördüncüsü de mümkün değil. Ne? Sıfatlardan dolayı birbirine atıf oluyor. Tamam. O zaman geriye ne kalıyor arkadaşlar? Bu ya iki kalıyor ya da üç kalıyor. İki dersek ne olur? İkincisi hangisiydi? A he? İkincisi. Bazen ikincisi. Bazen i̇lişki yani telazundan dolayı. Heh. Değil mi? İkincisi. Ya diyoruz ki ikinci telazumdan dolayı yani ne arkadaşlar? Yani birbirini gerektiriyor. Amel varsa iman olacak, iman varsa amel olacak. Ya bu. Üçüncüsü ne? Bazen bir şey bir şey. Bazen bir şey bir şey öneminden dolayı atfolunur. Yani imanın içine amel giriyor ama öneminden dolayı Allah ameli ayrıyetten vurgu yapmış. O zaman diyoruz ki iki de muhtemel, 3 de muhtemel. Ne olursa olsun bizim söze çıkıyor. Tamam? Ya ikiye alıyoruz ya Üçü alıyoruz. Anladık mı arkadaşlar buraya? Tamam. Şimdi ikinci şüphe arkadaşlar. Bu birinci şüphelere de meşhur. Diyorlar ki Allah Kur'an'da şu şekilde ayetlerle müminlere hitap ediyor diyorlar. Amel imandan değildir şüpheleri şu. Diyorlar ki Ya eyyühellezine amenu İzâ kumtum ilâs salati feğsilû vucûhekum Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman ne yapın?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 Hani amelin vücubiyeti neydi ilk ayette? Namaz mesela. Abdest namaz için. Değil mi? Namazın vücubiyetinden önce iman ile hitap etmiştir insanlara. Yani amelden önce ne? İmanla hitap etmiştir. Bu da amel olmadan imanın olacağına delalet ediyor diyor. Hiç amel olmasa da imanın olacağına delalet ediyor. Anladık mı burayı? Şüpheyi? Allah da ibadeti farz etmeden Aha. o ibadeti daha yapmamış olan evet. mümin diyor. Evet mümin diyor. Evet.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 O yüzden bunlar amellerin vacip olmasından sonra is is iman ismiyle hitap olundular. Bu ameller din tarafından vacip olmadan önce imandan değildi ki. Anladık? Tevhid ve meseleleriyle emrolundukları şey imandandı. İşte bu kişiler kendilerine olan bu imanla hitap olundular. Ancak ameller farz olunduktan sonra terk ettikleri takdirde mümin olarak kabul edilmezler beyan ettiğim üzere.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 Tabii. Şimdi emri değildir ve haricilere göre emri olsa bile eğer büyük günah haricilerin bir kısmına göre. Büyük günah olmadıktan sonra tekfir olmuyor. Onların da büyük günah tespitle bir usulleri Tabii, var. Tabii kendilerine göre usulleri ben var. Ama şöyle bir musibet var. Yani bu muhtesiyle olsun, hariciler olsun benim bildiğim kadarıyla onlar mesela siz az önce dediniz ya mesela namaz bir cüz müdür? Cüzdür. İşte şu tane yeter gelirse ne oldu mesela bir cüz eksindi dolayısıyla bunlar onların kalitesine göre namaz da bak, bitti yani hakikaten evet. bitti yani. Şimdi bunlar, gibi, Bitti değil. Bitmesi gerekir diyemiyorlar onu. Demek ki o zaman terkibatlar aynı değil. Bunların şöyle, şöyle bir şey var yani. Daha sonradan geliştirdikleri bir tez var. Bunlar mesela şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki ancak biz haberin mütevatir olanı kabul edebiliriz. Ahad'ı kabul etmeyiz. Ahad'ı kabul etmeyiz. Bu sefer dolayısıyla siz bunlara... Sen nasıl kabul ediyorsun? Neymiş? Mütevatir ve ahad olayını. İşte arkadaşlar doğru doğru da sorun nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Hani biz diyoruz ya Subhanallah Türkiye'de olsun veya dünyanın çeşitli yerlerinde Selefin başına gelen en büyük musibetlerden bir tanesi Biz bir ara Fevzullah abiyle görüşmüştük bunu Mütevatir ve ahad meselesidir Bu kadar safsatı bir mevzu yoktur Selefin arasında nereden girmiş bilmiyorum Ve birçok müteahir de bu konuya maalesef kapılmıştır Ya mütevatir ahad diye tarif edildiği şekliyle mütevatir ahad diye bir şey yok. Mütevatir ne? Mütevatir ne? Bir topluluğun yalan üzerinde birleşmesi mümkün olmayan bir topluluğun bir topluluğundan nakletmesi. Bu topluluk kaç kişi? Belirtilmediğine göre bu tesbaat. Hadi en çok en, en ortalama en çok konuşulan 10. O zaman ilk tabakada 10 kişi olacak. ikinci tabakada da onar kişi alacak. Bakın şimdi arkadaşlar. 10 tane sahabe olacak önce en az 10. 10 tane sahabe olacak. Ve her birinden 10 taneden 10 kişi değil, her birinden 10'ar kişi alacak. On, i̇kinci tabakada ravin, ikinci zincirinde kaç oldu? 100. Üçüncü zincirinde oldu 1000. Bana bir tane rivayet göster, 1000 yoldan gelmiş. O yüzden i̇mam Nevi ve başka muhakkik alim ee, İbnu Salah gibi vesaire, Birçok alim bir tane misal bulamazsınız diyor. Bunun aslı nifaktan, mutezile ve münafıklar tarafından bu ahat ve mütevatirin bu şekliyle sokulmuştur. Neden? Resul'ün fakt faktöriyetini öldürmek için Resul Akide'de hüccet değildir dese ava mayağa kalkacak. Ama sen öyle değil de bu mütevatir ahat pisliğini sok ki insanların zihni bulandırsın. Çünkü bir insan gelse desin ki Resul Akide'de ölçü değil. Değil mi? Maturidi amcaya söylesen camide seni kovar. Bostanla döver seni. Bunu yapamadıkları için ne yaptılar? Mütevatir ve ahat nifakını soktular. Resul'ün faktöriyeti bu yönde öldü mü arkadaşlar Akide'de? Bir tane rivayet yok akideyle alakalı mütevatir. Diyorsun ki, diyorsun ki arkadaşlar bu bu bardaktan içmenizi size izin veriyorum. Su yoksa bunun ismi nedir? Sahtekarlıktır, sahtekarlık. Onlar işte bu sahtekarlığı yapıyorlar. Diyorlar ki, evet Resul hüccettir. Sünnet hüccettir ama mütevatir. Bu sahtekarlıklarını, İslam'a bu nifaklarını bu şekilde sokmuşlar. Yok ki örnek. Örnek veremiyorsun Resul hüccettir diyorsun.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 sahih bir hadis insanlar tarafından bilinen var. En atayız kafiri çağır o hadisi bilir. Doğru mu? Hadis usulünde ıslahında o garip olarak gelmiştir. Bir kişiden rivayet edilmiştir. Senin getirdiğin en kral mütevatiri 10 çeker. Senin he, senin getirdiğin mütevatiri 10 çeker. O yüzden bunlar boş isimlerdir. Mu'tezile böyle bu nifaklarını sokmuştur. Bu da usulü mevzu. Biz bunun hakkında özel bir ders yapmıştık değil mi? De değinmiştik Ama sonradan daha tavsilatlı değineceğiz dedik. Allahu alem.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 Yarın Necmi abi kaç gibi? Ha, aynı dediğin zaman olmuyor. 50 tane görüş attık biz ortaya. Aynı net 8 gibi inşallah buluşmak üzere. Vallahu alem. Sallallahu ala ve Muhammedin ve ali ve ashabı ecmaîn. Amin.